Ey Rabbi Allah, ne Şeytan Rajeem. Bismillahi Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabb al-Aalamin. Hamdan, Ala kâlî halin ve fi kâlî hilin. Bissallatu sallamu ve syyid ala minn wal aakhirin ve şefiîl müznebin. Taajru'u sünahı tabiî bıkulubina Muhammed bin mustafa ve âlihi ve تَبِعَهُ ve mentebi يَوْمِ الْجَزَاءِ ilahi müljaza. Enma bag. Fakat o ey yehl iksan, fâin fâin afsal al hadis kitabu Allah ve afsal al hadi hadi şeyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam. Şer al umur muhtesatı ha ve külle dalale ve biz seneleri mutlasesi de ilerlebiyor. Sallallahu aleyhi ve selleme en nehu kalm. İsa eradallahu en yüzüzdä abdüm aama aleyhi lhiyar. Sadakarşül lahîm aqal ev kema kalm. Aziz ve muhteşem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı ve rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Rabbul Alemin ve Erhamul Rahim'in, size dünyanın ve ahiretin, bildiğiniz bilmediğiniz her türlü hayırlarını ihsan eylesin. Dünyanın ve ahiretini her türlü şerlerden korusun. Cennetiyle, cemaliyle müşeref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadis-i şeriflerini okuyacağız. istifade edeceğiz. Tefeyyüz edeceğiz. Taillü etmiş olacağız. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce boynumuzun borcu olan manevi bir sözcükemiz var. Başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz olmak üzere cümle Enbiya ve Mürsel'in ve Peygamber efendimizin ashabı ve diğerlerinin ashabı etbaının ve hasreten Peygamber Efendimiz'in varisleri, ümmetin eminleri, Peygamberlerin halifeleri durumunda olan mürşitlerimizin, Sadat ve Meşahit-i Ali'yemizin, Ebu Bekir Sıddık Ali Murtaza'dan Hocamız Muhammed zahid bu seviyeye kadar Turku Ali'yemizin silsilelerinden gelmiş geçmiş bütün Sadat ve Meşahit-i Ali'yemizin ruhlarına bu beldeyi set etmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ruhuna ve onun ordusuna mensup mübarek mücahitlerin, evliyaların, sahiblerin, Akşem Fettin Hazretlerinin ve bu belgeleri Allah Allah diyerek, mallarını canlanda ortaya koyarak, her türlü fedakarlığı, aşikârı yaparak fethetmiş olan Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, cümle hayırat-ı hasenat sahiplerinin, derdimizin medarı ı Yuşa Aleyhisselam'ın, daha adını bilmediğimiz başka peygamberler varsa onların, cümle evliya Allah'ın ve hasleten buraları fethetmek için gelmiş ve buralarda vefat etmiş olan sahabe-i kiramın Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin, bu caminin banisi İskender Paşa'nın ve bu camiyi zaman zaman tamir ettirmiş ayakta tutmuş, genişletmiş olan insanların, hayır sahiplerinin, bu camiden gelmiş geçmiş olan imamların, hatiplerin, nevzinlerin, cemaatlerin, dayımların ruhlarına hediye olsun diye, bu hadis-i şerifleri bize toplamış olan Gümüşhanevi hocamızın ruhuna, bu hadisleri bize nakletmiş olan alimlerin, cavilerin Kâtiplerin, fazılların ruhlarına hediye olsun diye uzaktan yakından bu hadisi şerifelik, kal demeyip kış demeyip, yağmur demeyip yaz demeyip, kış demeyip gelip dinleyen, siz kıymetli kardeşlerimizin de ahirete geçmiş bütün yakınlarının sevdiklerinin ecdad-ı ceddat, akraba ve tealekatının ruhlarına hediye olsun ve biz yaşayan müminler de Allah'ın sevdiği kulları olalım. Peygamber Efendimizin sünneti yolunda yürüyelim. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha 11 İhlas Şerif okuyalım ruhlarına bağışlayalım öyle başlayalım. okuduğumuz Hadis-i Şerifler Ramuzul Ehadisin 28. sayfasında şimdi metnini okuduğumuz Hadis-i Şerifte 10. Hadis-i Şerifi Osman radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki "İza irade en yüce irade Allah bir kulu sapıtmak, yoldan çıkartmak, ayağını kaydırmak, neylettirmek, yanlış yola neylettirmek, dilerse, murad ederse, a'ma aleydil hiyyele, Çareleri, tedbirleri ona göstermez. Gözlerini çarelere, tedbirlere karşı kör eder. Çareyi göremez duruma düşürür. O zaman o meyleder, sapar, şaşırır. Efendim. Ve başına gelecek olan gelir. Biliyoruz ki hiç şeklimiz, şüphemiz yok ki her şey Allah'tandır. Yaşatmak, öldürmek, zengin etmek, fakir etmek, hasta etmek, sıhhatli etmek, efendim, sapıtmak, hidayet vermek. Allah hem dal, hem, işte, mud, e, e, hem nâfi, hem e, dar. Yani fayda da verir, zarar da verir. Hem Hadi hem mudil, dilerse hilal ederiz, dilerse sevk eder. Yani nasıl dilerse öyle yapar. Onun dilediğine hiç kimsenin karşı gelmeye, söz söylemeye, efendim onu ama gücü yetmez. Nasıl dilerse hükmünü öyle yapar. Tabi Yes Allahu Ma'yişahu ve Yahcümü Ma'yurid, ne dilerse onu yapar, ne hükmederse kendisi bilir la yus'elu ama yef'alu yaptıklarından kimse ona sorgu sual açamaz yüz yus'elüm kullar sorgu suale maruz ama ona kimse sorgu sual soramaz bunları biliyoruz, istediğini yapar peki niye bazı kulları dalalete sevk etmiş, bazı kulları hidayete sevk etmiş burada bu kaderin sırrı nedir, bu işin esrarı nedir, ona da hidayet verseydi, hepsi doğru yolda gitselerdi Şimdi bizim Allah'ı tanımaya imkanımız yoktur. Yani Allah'ın tam manasıyla tanıma imkanımız yoktur. Onun bildirdiği kadar marifetullah'tan Allah'ı bilmekten birazcık birazcık bir şeyler bilir insan ama her şeyini anlayamaz. Bütün esrarını da bilemez işleri Allah'ı tanıyamadığı gibi fiillerinin de hepsini tam manasıyla tanıyamaz. Yalnız Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki allah Teala Hazretleri Rahman'dır, Rahim'dir. erham rahimdir Rahim'indir. Merhametlilerin en merhametlisidir. Efendim, zalim değildir. Kullarına zulür Yani adaletin silahına haksızlık olarak bir şey yapmaz. Bunları biliyoruz. Çok net olarak gidiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Adalet sahibidir. Yani hatta öyle adalet sahibidir ki Allah adil demiyoruz el-adl diyoruz. Yani maslarla tavsif etmek çok mübalağa içindir. Adaletin ta kendisidir. Adil, adaletli iş yapar, hafif kalır. Adaletin ta kendisidir. Her işi tam adalet. Adalet olunca, zulüm olmayınca, haksızlık olmayınca her işin sebebi var demek oluyor. O zaman belayı bulan kendisi kaşınmıştır ve ondan bulmuştur. Sapıtan sapıtmayı hak etmiştir. Cehenneme gitmeye mustahak olmuştur da ondan Allah onu sapıtmıştır. İmtihan dünyası. Biliyoruz ki Allah bizi imtihan dünyası olarak buraya gönderdi. Herkes imtihan oluyor. Herkes imtihan olduğuna göre çalışır. İmtihanı başarırsa kazanır, başaramazsa sapıtır. Tabi sapıtması kendi kendine değil Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın hükmüyle oluyor netice itibariyle. Yani çünkü dur dese her şey durdur durdurmayıp da o işin o tarafa kaymasının sebebi adaleti dolayısıyla zalim olmadığından Erham-ül Rahim'in olduğundan kulunun tevbe etmesini sevdiğinden kabahat gene şeyde oluyor. Kabahat gene o imtihanı başaramayan kimsede oluyor. Bu çok net olarak şeylerden anlaşılıyor. Yani Allah'ın esma-i hüsnasını insan incelediği zaman anlıyor. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyuruyor ki Allah kulunun teyvesinden son son derecede memnun olur. Bir kul yanlış yolda da doğru yola geldi mi çok sevinir. Sevincini anlatmak için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, çölde susuz kalmış bir insanın susuzluktan kurtulup bir su kaynağı bulup su içip de oh önümden kurtuldum diye kurtulacağı zaman, suyu bulduğu zamanki sevinci kadar sevinir. Çoluk çocuğu olmayan bir insanın yıllardır çoluğu çocuğu olmamış, doktorlara gitmiş olmamış, olmamış, olmamış çare yok. Kısır efendim, benirken, haf, bir çocuk vermiş Allah. O evladını nasıl sever? Yani kısırın çocuk sahibi olduğu kadar. Susuzluktan helak olacak insanın suyu bulduğu zaman şu kadar. Efendim, şaşırmış, yolunu sapıtmış da çölde kaybolmuş, ormanda kaybolmuş, ölmek durumuna gelmiş bir insanın yol bulup da kurtulduğu zamanki gibi sevinci gibi. Böyle anlatıyor. İnsanlar bu gibi durumlarda olağanüstü bir sevinçle sevinirler. Bayram atar, yaparlar. Şapkasını atar. Efendim sevinciden zıplar. Suyun içine cump diye kendisini atar. hem susuzluğunu gidermek için artık avucuyla içmek değil de bir dalar bir çıkar filan. Hani çok sevinir. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte böyle buyuruyor. Lellahu efrahu min tevbetil abdi Minazam amil buarit ila akilin hadis yani bu kadar çok insanlar bu gibi meselelerden seviniyor Allah ise kulunun tevesiyle sevinir doğru yolu bulmasına sevinir demek ki bir kul bir kul sapıtmışsa belayı bulmuşsa cezayı bulmuşsa tabi gene yaptıran Allah ama müsahak olmuştur da onda bilmiyorum bu inceliği. Anlayabiliyor musunuz? Yani Allah istemese hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Her şey durur. Her şey yok olur. Tabi müsaade ettiğinden, imtihan dünyası olduğundan kafir kafirliğini yapıyor. Şeytan şeytanlığını yapıyor. Mümin müminliğini yapıyor. Fırsat vermiş. E, dilese fırsat vermese, yaptırmasa yaptırmaz mı? Yaptırmaz. Dilese anında durdurur. Dilese değiştirmez mi? Değiştirir. Ama öyle hükmetmiş, öyle dilemiş, efendim serbest bırakmış, Erhamu'rrahim olduğunu bildirmiş. Tevvabur rahim olduğunu bildirmiş. Efendim. Tevbe edenlerin günaç yerde olsa tevbesini kabul edeceğini bildirmiş. Dua edenin duasını kabul edeceğini bildirmiş. Bakın ayet-i de buyuruyor ki: "Kuliyai ibati ibade etmesine erişe ola La teslatu min Ey günahlara dalmak suretiyle suretiyle kendisine tehlikeleri cerbetmiş olan kendisinin başını belaya sokmasına sebep olmuş, kendisine zulmetmiş olan günahkar kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor. Bir kere ümit kesmek haram oluyor. Yani ne kadar ne kadar kusurlu olsa, hırsız olsa, arsız olsa, katil olsa, yüzsüz olsa döndüğü zaman kabul edeceğini bir kere bildirmiş. Beni kabul etmez Allah, kapısından almaz içeriye diye ümitsizliğe düşmeyi de yasaklamış. Bu önemli. Ayet bu. Yani Allah'tan beni affetmez diye ümidini kesmesi insanın yasak. Haram. Erhamur Rahim'in olduğunu biliyoruz. Sonra buyuruyor ki وَقَالَّ bugün كُمُواْنِي اَسْتَجِبْ Bana dua edin, ben sizin duanızı kabul ederim. Dua edin. Edin, kabul ederim. Buyur. Yani vaat ediyor. Ben sizin duanızı kabul edeceğim diye teşvik ediyor. Bana dua edin diye. Affedeceğini bildiriyor. Efendim Günahlıyız ya Rabbi, ya. yüzümüz yok. Canım, Günahlı da olsa ümidini kesme diye de, ümit kesmeyi de yasaklıyor. Manzarayı görüyorsunuz yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden önümüze serilen manzaranın güzelliği çıkıyor ortaya. Bütün buna rağmen başka türlü oluyorsa demek ki kum Allah zalim olmadığından, zulmetmediğinden, Erhamur Rahim'in olduğundan, acil olduğundan, adaletli olduğundan, tam adaletli olduğundan Kulu hak etmişse cezasını ondan çekiyor demektir. Bunu böyle söyledikten sonra hadis-i şerife geliyoruz. Bir kulun Allah kaymasını, meylini devrilmesini isterse yüzünce saptırmak demek. ettirmek demek. Yani doğru yoldan giderken sapıyor. Meylediyor, yıkılıyor, şaşırıyor, yanlış iş yapıyor, günah yapıyor. Hepsi olabilir yani şimdi böyle izlediği zaman onun çareleri görmesini engeller gözünü kör eder görmez duruma gelir bir arkadaşımız kaza geçirdi dedim ya sen inşaatta tecrübeli bir insansın nasıl düştün bu şey boşluğuna merdiven boşluğuna düşmüş de Allah şifa versin zarara uğramış diyor hocam diyor anladım ki diyor yani Allah bir şeyi hükmetti mi diyor insanın gözünü kör edermiş hani göstermezmiş derler. Onu almadım diyor. Şimdi ben diyor şeyden çıktım diyor efendim bir aralıktan çıktım bu tarafta banyo aralığına gidiyorum derken diyor. Yanlışlıkla merdiven boşluğuna gitmişim. cüm karanlıkta şeye düştüm diyor. Hatta inşaata ilk girdiğim zaman da ya buraya ışık yakın. Bir görmeyen buralara düşer dedim diyor. Ondan sonra bildiğim halde yani onu diyor. Gene düştüm. Demez ki çok yalvaracağız. Bunlardan o çıkıyor Muhsin amk kardeşlerim. Ya yani ben çaresini bulurum. Ben bu işi hallederim. Bir, bir tedbir düşünürüm. Düşünürsün ama Nuh Aleyhisselam, tufan koptuğu zaman şakır şakır yağmur yağıyor. Gemisini yapmış. Gemisini yaparken de herkes alay etmiş. Birler manevde Aleyh kalın, e, mele ömün kalmihi, sakir bir takip insanlar gemi yaparken yanından geçiyorlar, alay ediyorlar Mühalifsin abi önceden Allah vahyediyor ya Nur gemi yap e burada göl yok nehir yok deniz yok yani bu karanın ortasında şimdi ben burada efendim Urfa'da Diyarbakır'da neyse yani burada gemi yapmanın alemi ne deniz kenarı yok deniz yok bir şey yok tabi Allah emretmiş o Allah'ın sevgili kulu Allah her şeyi biliyor kulum gemi yap baş üstüne o da gemi yapmaya başlamış kavminden bir topluluk oradan geçerken ne yapıyorsun ya Nuh? Gemi yapıyor. Kah kah kah, kis, kis kis alay ediyorlar. Yani dalga geçiyorlar yani. Tabir, modern tabir böyle halk arasında. Alay ediyorlar. Ama başlarına sonra geliyor olay. Önceden Allah ona bildirmiş, efendim tufan başlıyor, yağmur başlıyor. Oğluna diyor ki, ya يَا بِنَي يَرْكَبْ gel. Sen de bizim gemimize bin. Bak ben her şeyleri alıyorum gemime. Hayvanları bile alıyorum kurtulsunlar diye. Sen de gel evler. <gülüyor> Seavi ila cebelin yasimuni in elma. Gelmem. Ben bir dağın tepesine çıkarım. O dağın yükseğinde olmam beni selden korur. La asimel yermemin min emrillah. Allah'ın bugün hükmünden kurtuluş yok. Seni ne dağ kurtarır, ne tepe kurtarır, başka hiçbir şey kurtaramaz evladım diyor. Yani Allah'ın hükmü geldi mi, ben tedbir alırım, çare düşünürüm, dağıtırmanırım, şu işi yaparım, bu işi yaparım, polise müracaat ederim, paramı kullanırım, aklımı kullanırım, çizmemi ayağıma geçiririm, hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Allah bilemediği zaman, efendim, o zaman hiçbir şey yapamazsın. Çünkü Allah göstermez. Yanlış gösterir. Görmez yüzü. Bazen mesela Peygamber Efendimiz'e ve ashabına düşmanların sayısını az göstermiş rüyasında. Düşmanları da Müslümanları az göstermiş. Bir hikmeti var. O hikmet yerini bulsun diye Kimse öbür taraftan korkmasın efendim bu çatışma çarpışma olsun kaderi Allah'ın yerini bulsun diye. Şimdi bunlar işte işin esrarengiz tarafları. Bir iki haftadır böyle kaderin sırlarından efendim çeşit çeşit e, böyle esrarengiz manevi kanunlardan karşımıza şeyler çıkıyor. Her şeyi yapan Allah mı? Yaptıran Allah mı? Ahmenler tarafları. Hiç şüphe yok. Allah'ın emri olmadan. Hakkın emri olmaz ise sana bir çök depremir. Bir çök kıpırdamaz. Hakkın emri olmazsa her şey Allah'ın emriyle, hükmüyle, bilgisiyle efendim dilemesiyle, müşahede etmesiyle oluyor. Yoksa hiçbir şey olmaz. Efendim bir şeyin olmasın diledi adama çareleri göstermez. Hiyel, hile kelimesinin çoğuluk çare demek yani. Çareleri Görmekten gözünü kör eder, göremez duruma getirir. Ne yapacağız? Şimdi bu kanunu anladık. Bu ilahi bir kanun. Demek ki Allah bir şeyi takdir etti mi? Olacak. Gören görmez olur, olur. O iş mutlaka olur. Ne yapacağız? Daima Allah'a tevekkül edeceğiz. Allah'a dayanacağız. Allah'a efendim işimizi havale edeceğiz. Allah'a sığınacağız. Allah'tan isteyeceğiz. Başka hiçbir çaresi yok. Bak, her gün Kur'an-ı Kerim'den Fatiha'dan öğrendiğimiz şeyi her gün mihrapta seccadede okuyoruz. İyâkenâ budu. E iyâ Ancak sana ibadet ederiz ya Rabbi. Başka hiçbir şeye kulluk etmeyiz. Ancak senden yardım dileriz diyoruz. Ancak sadece ve sadece senden diyoruz. Hayatımıza da bunu indireceğiz. Efendim, ortağın malını çaldı sana bir oyun oynadı, mahkemeye müracaat ettim. o daha baskın çıktı, yalancı şahitler getirdi, senin şahitlerini tesil etti, diyeceksin ki, Ya Rabbi, bu beni yendi. Bu hilelerle, bu dünya hayatının, düzenbazlıklarıyla, oyunlarıyla beni yendi. Ben sana tevekkül ettim ya Sana dayandım ya Rabbi. Sen benim vekilimsin. Ondan sonra, rahatına bak. Allah, Aziz-i züntikam olan Allah, o zalimden intikamını gör bak nasıl alacak. Zalimlere bir gün dedirir Hazreti Mevla, tallahi le gad'a, terekallahu amillah. Zalimi bir gün mutlaka pişman eder, mutlaka süründürür, efendim, evlikanın hanesini biran eder, can yakanın canını, efendim, muhakkak bir gün o zulmünün cezasını insanlara da ibret olsun diye gösterir düşmez kalkmaz bir Allah demişler. Koca Rusya şimdi nasıl sallım, sallım sallanıyor? Bir zamandan Gorbaçov başta koca bir devletin başkanı derken 40, 40 dolar maaşlı bir memur durumuna düşüyor. Yaşlım gidecek, o da gidecek. Yani, yani kim kalacak? Herkes gidecek. Onun için çare Allah'a dayanmak. Yemen yetebeksen alallahi tevekkeh hasbıdır. Kim Allah'a dayanırsa ne olur? Mechul mü ne olacak? Meşhur biz Fehü ve Allah ona kafidir. Yeter, görür bak. Onun kafi olduğunu gör Hasbühü, hasbühü. Allah ona kafidir. Yeter. Onun için Allah'a tevekkül ettin mi bir insan? Allah'a tevekkül etti mi? Onun sırtını kimse yere getiremez. Allah yardım eder. Allah öyle umulmadık yerlerde, öyle umulmadık şekilde, öyle bir anda yardım eder ki bak, müşrikler geldiler müslümanları daraltacaklar bir fırtına çıkartıyor göz gözü görmüyor feleklerini şaşırtıyor. fırtınayı çıkartan Allah e bir başta savaşta efendim müslümanlar susuz tarafta kaldılar su yok ateş alamıyorlar Efendim yıkanmaları gerekiyor İçecek, su içmeleri lazım e şakır şakır yağmur yağdır yağdıran Allah estiren Allah Kolaylaştıran Allah, zorlaştıran Allah. Bunu bilirse bir insan iyi Müslüman olur. İşte bunu bilmek tam Müslüman evet. Ve Allah'a dayanırsa ve yaptığı her işi Allah sevsin, razı olsun diye yaparsa yapmayacağını da Allah razı olsun diye Allah kızmasın diye yapmazsa aldığını Allah için veren, verdiğini Allah için veren sevdiğini Allah için sever, kızdığını Allah için kızan efendim söyleyeceğini Allah için söyleyen bir insan Kamil, Müslüman olmuş olur. Kalbi fırıl fırıl, dobra dobra, terk edilir. Her işin rahat. Öyle. Kıvrım kıvrım, eğri duyuru, yalan dolar, yanar döner, efendim, iki yüzlü münafık, efendim, Allah onun hakkından gelir. E bazen de gelmiyor, görüyoruz, bakıyoruz. Canım sen de Allah'ın sevgili kulu ki. Senin de bir, bir türlü hata var. Belki sana Allah onu senin hatandan dolayı musallat etti. Bir de o tarafı var. Şimdi ben, ben istedim de efendim işte olmadı filan. Belki de sen bir zamanlar Allah'ın istemediği öyle işler yaptın ki Allah sana ceza olarak bu olayı başına getirdi. Şimdi kaldık ya diyorsun ama ceza gelmiş, polis gelmiş cezayı yazıyor. Ya efendim e, cezayı vermeyin diyorsun ama Zaten sen suçu işlemişsin. Polis gelmiş artık cezayı yazıyor. Bitti. Ama gene o anda da Allah dilerse yine yardım eder. Yani polis cezayı yazıyor derken aklıma geldi. Ankara'da gittim. Pazarın kenarında iki kamyonun arasında bir boşluk yer buldum. Park ettim oraya. Gittim içeriye. Eve misafir gelecek, 3-5 kilo elma aldım. 3-5 kilo portakal aldım. Misafire ikram edeceğim. Arabanın başına geldim. Polis cezayı yazıyor. Benim 2-3 dakika oldu işte trafiği engellemiyorum önümde kamyon var arkamda kamyon var kimseye bir zararım yok uzun boyunca da kalmış değilim işte 2 şey aldım içerideki dükkanlardan geldim yok yazacağım bilmem ne fren dedi o da bana çok dokundu yani zaten mahdut maaşlı oluyor memur oluyor efendim insan 1100 türlü sıkıntısı oluyor bir de haksız böyle peki bu kamyonlara niye ceza yazıyorsun o, o kamyonlar Efendim o dükkanlarla alakalı. İyi ama yani sokak herkesin, benim de sokağım yani onlara ceza yazmıyorsun, arada atlamalı, ona ceza yazma, buna yaz, buna yazma, arkasındakine yaz. Dedim ki, yani ben bu işe razı değilim. Dedim, Haksız bu filan. Neyse ceza makbuzunu, şimdi mi ödeyeceksin dedi, yok hem de param dedim. E, bilmem işte falan cezaireye götür öde dedi, cebime koydum makbuzu. Unuttum. Ödemeyi unuttum. Üç gün mü geçti, beş gün mü geçti, yedi gün mü? Yani ödeyeceğim aslında korkuyorum çünkü ödemezse insan cezası katlanıyor biliyorum onu da. Ama Allah unutturdu bak işte gözünü kör edermiş efendim aklımdan hileleri geçiptir mesela şimdi ben cezayı ödemeyi unuttum. Neden sonra yine aynı yere alışverişe gittim, aynı polisle karşılaştım. Polisi görünce ceza aklıma geldi. Eyvah. Ben o akşam o kadar onu ödemem lazımdı. Ödemedim, kağıdı çıkarttım. Dedim ben bunu... Geçen gün ceza yazmıştınız. E, hanım ödeyemedim dedim. Şimdi ne olacak dedim yani. Şey soruyorum dedi. Çare soruyorum yani. O gün de ödeyemedim. Yüzüme bir hoşumla baktı. Sen bunu ödemedin mi? Ödeyemedim. Ne yapayım? Dedi bundan dedi. Dün akşam hükmü geçti dedi. Bir şey <gülüyor> Demek ki Allah yani ben haksızlığa uğradığım için yazılmış cezayı bile demek ki dilerse ödettirmeyeyim. Unutturuyor bana. Ödeme Ben onu hallettiririm. Akşam polis amirlerine, şeylerine bir umumi af çıkarttırıyor. Nasıl oldu da onu da bilmiyorum yani. Yani müsteram kardeşlerim sen Allah'a dayan, Allah'a sevekkül et, Allah işini rast getirir. Allah'la Allah'ın sevmediği bir duruma düşersen inatlaşırsan, zıtlaşırsan, günahlara dalarsan o zaman tabi cezanı belanı bulursun. Gelenler ondan gelir. O zaman tabi onu da o ceza yürüyünceye kadar da o zaman gırt dememen lazım gelir. Bunlar manevi kanunlar. Bunların böyle matematik kitabında, fizik kitabında, kimya kitabında bu kanunu bulamazsın. Bunu müminler bilir. Kafirler de bilmez bu işi. Müminler bilir. Bilen bilir. Bilen Allah'a dayanır. Allah'a dayananı Allah koru. Peygamber Efendimiz o azıcık bir mümin grubuyken kafirler kendilerini eza cefa ederken efendim, düşmanlar hücum ettiği zaman böyle elini kaldırıp Ya Rabbi diye dua ederken arkasından örtüsü düştü yani. O kadar böyle candan böyle dua etti Ya Rabbi diye. Eh Allah bak duaları kabul ediyor. Birinci muradet hüdaven Kosova harbine Askeri almış, gitmiş. Yunanistan üzerinden efendim, ta efendim Balkanlarda Kosova'ya gelmiş. E, çıkmış karşısına bu Sırf ordusundan bilmem nereden toplamak kocaman bir ordu. Eyvah! Ne yapacak şimdi? Kendisinin adedi az, karşı tarafın adedi kaçmıştı fazla. Yani ne yapacak şimdi? Demiş ki, Yarabbi şu ordu burada yenilirse bir daha bu diyarlarda La İlahe İllallah diyen insan kalmaz. Sana ibadet edilmez. Puta ibadet edilir. Ordumu galip eyle yarabbi. Sayısının az olmasına rağmen ben razim, Ben bu can derdinde değilim. Benim canım feda olsun. Yeter ki sen orduyu galip eyle diye dua etmiş. Kosova Harbi'ni kazanıyor. Tahtına oturmuş. Efendim esirler falan konuşulurken, müzakere edilirken bir esir tatlışanla konuşacağım diye geliyor. Konuşuyorum derken yerinden fırlıyor de gizli yerinden hancamını çıkartıp yer alıyor. Şehit olmasına sebep oluyor. Ama ne oluyor? Dua yerini buluyor. Bu ordu galip olsun da benim canım felay olsun dedi ya öyle yapıyor. Belki öyle demeseydi desedi ki yarabbim seninle gayet hazinelerin sonsuz, kudresin sonsuz. Hem ordum galip olsun hem de ben yaşayayım deseydi belki o da olur. Ama o canını feda etmiş. o da ona şehit değil, şey değil fena bir şey değil. Yani hesapsız cennete giriyor. Musa Aleyhisselam demiş ki şeyde, Huzur Aleyhisselam'la buluşuyorlar. Diyor ki, bana soru sormayacaksın bak. Madem benimle bu ilmini, dünmini öğrenmek istiyorsun. Tamam yanımda bulun. هَلْ اَتَّبِئُكَ ala اَنْتُ عَلِّمَنِ مِنْ مَا اُلِّمْتَ Allah sana öğrettiği o manevi ilimleri, ilmini, dünmini Ben bilmiyorum. Ben sana tabi olsam, yanında geçsem, sana talebelik etsem, sen bana öğretir misin? Tamam, gel, öğreteyim. Çünkü Allah'ın emri öyle. Öğreteyim ama bana soru sorma. Hesap sorma yaptığım işten, bunu niye yaptın filan diye itiraz etme diyor. Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a böyle diyor. Şimdi, gemiye biniyorlar, gemiyi deliyor Hızır Aleyhisselam gırdır gür çat çat çat baltayla neyse yani Demi, gemiyi su alacak hale getiriyor. Zedeliyor gemi. Musa selam dayanamıyor. Ya bu gemiye bindik biz. Ne diye deliyorsun bunu? Mudarek diyor. İtiraz ediyor. O zaman yüzüne bak diyor. Hani sen hiç itiraz etmeyecektim bana. Hiç gık demeyecektin. Tabi olacaktın. Edebinle dolayacak seni itiraz ettim bak. Peki diyor yani unuttum kusura bakma diyor. İkinci bir iş yapıyor. Bir yere gidiyorlar. Kimse bunları misafir etmiyor. Kimse yüzüne bakmıyor. Ne ibretler var insan Kur'an'ı okursa. Hızır aleyhisselamla <gülüyor> ulu azim peygamberlerden Musa aleyhisselam bir köye geliyor, bir kasabaya geliyor da bunların kıymetini kasaba ahalisi anlamıyor da hiç kimse bir evine davet edip yemek vermiyor. Aç kalıyorlar. Şu insanlara bak. Gelen misafirlerin kadimin kıymetini bilemiyorlar. Bu da Allah'ın bir hikmeti tabii. Gene Allah'ın. Gene Allah'ın takdiri yani. Sonra orada bir eğri duvar varmış. Gel şunu düzeltelim, tamir edelim. Efendim düzeltiyorlar duvarı, tamir ediyorlar. Musa Aleyhisselam tabii karnı aç, yemek yememişler, kimsenin misafir etmemiş, bedavadan bir ikramda bulunmamışlar. Diyor ki yani isteseydin bu duvarı düzelttik diye bunun karşılığında bir ücret isterdin duvarı düzelttik ya iş yaptık. Anlamımızın teriyle açlığımız giderdi. E hem sen itiraz etmeyeceksin, laf karıştırmayacaktın. Yani yine hata etmiş oluyor. Söz sözü açıyor. Evliya Allah'tan birisi gidiyormuş muhterem kardeşlerim. Bir bir şeye mescide gelmiş, oturmuş, ibadet ediyor. Mola veriyor tabii. Kasaba kasaba gidiliyor ve hacca yedi gün o şeyde oturmuş da yedi gün o mescide oturmuş da kimse misafir etmemiş. Nereden geldim dememiş. Necesi mübarek dememiş. Yedi gün oturmuş o da. Tabi yemek yemeyince yüz numara ihtiyacı falan de olmuyor. Ne tahminli adamlar yani. Dervişlik öyle üç dört gün açlığa dayanamazsa insan derviş olamaz demiş. Bazı kitaplarda. Biz derviş vermiş değiliz yani. Ne şeyhiz ne biz şeyhiz ne siz dervişsiniz. Bizimkisi hepsi hayat, masal, oyuncak. Yani yedi gün gık demiyor. Bir şey istemeyebiliriz. Allah'ın imtihanı hak yolda. Allah'ın misafiri bu. Hacca giden insan hac yolunda Allah'ın misafiri Allah'a dayanmış. Kurdan ister mi? Evliya olan. istemiyor. Bir şeyde oturuyor. İmtihan 7 gün sürüyor. 7 gün. Sabah kahvaltı yok. Öğle yemeği yok. Akşam yok. Efendim bir gün geçiyor. iki gün geçiyor. Bir hafta yemek yemiyor. Hiç fakirlerini överler. Efendim şu kadar aç kadar bilmem ne. filan Falan diye. Onlar ayağının tozu olamaz. Şeyden o en mübarek evliya Allah'ın. Yedi günden sonra Allah aklına getiriyor bir tanesinin ya mübarek sen yedi gündür buradasın kalkmıyorsun, boyuna imade ediyorsun karnın aç değil mi filan. Getiriyorlar, yemek getiriyorlar da yiyor o zaman. Dönelim şeye Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın şeyine ikinci itiraz da yaptı. Üçüncü olayda da itiraz etti. ikinci itirazdan sonra gene bak itiraz ettim deyince Hızır Aleyhisselam diyor ki eğer bundan sonra bir daha itiraz edersen bitsin bu iş, talebelik bitsin diyor, tabi gene bir itiraz ediyor yapılan şeye razı olamıyor, niye böyle yapıyorsun diyince, üçüncüde Hızır aleyhisselamla şeylik, beraberlik bitiyor kalkıyorlar, yani devam etmiyor peygamber efendimiz buyuruyor ki eğer şey yapmasaydı şart koşmasaydı bundan sonra bir daha gelsen aramızdaki afabat bitsin diye şart koşmasaydı daha nice arkadaşlık geldi, nice ibretler görürdü diyor Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde. Demek ki dönelim şeye, birinci murad-ı hıda hazretlerine Allah rahmet eylesin, şefaatine eylesin, şehit tabi. Yani ordum galip olsun da canım feda olsun. Yani benim maksadım canımı kurtarmak için değil, ordum yenilirse ben de ölürüm diye değil, canım feda olsun, yeter ki ordum İslam ordusu galebe çalsın diye şart koşmuş. Öyle şart koşmasaydı belki Allah yani yaşardı da. Belki daha başka hizmetler hizmetlerle yapardı. Sevdiğimiz. Büyük güzel. Zaten şehit olması gösteriyor. İnsanlar bazen öyle yapıyorlar. geçende de bir arkadaş böyle bir şart koşmuş. Dükkanına gittik. Nasılsın dedik. Telefon edeceğiz. O da efendim nasılsın deyince tabii sıkıntılarını derken de biraz kardeşi olduğumuz için konuştuk, açtı filan. Ya Rabbi demiş, yani sen bana ver nimet, ben <gülüyor> zenginlik, nimet, ikram bana ver. Ben de Allah senin, senin yolunda, Allah yolunda Ya Rabbi, senin yolunda fi Seyyidillah, ben de hayırlı haseratımı yapacağım. Yapmasam al elimden demiş. Ya sen kime karşı cömertlik yapıyorsun yani? Sen kursun, o Rabbül Alemin. Sen fakirsin, o zenginler zengini. Ver yarabbi de hayır yap, yaptırmayı nasip etse, yapmazsan da almadı. Yani yapmazsan al deyince tabii, şimdi dedim sen kendin istemişsin. Bak, sıkıntılar, şeyler, tabii yapamayınca buradan da sıkıntı patlamış. Neyse, yani bunların hepsi birer insana ibret eder. Geçelim ikinci hadis-i şerife. Ama şunları anlıyoruz bu hadis-i şerifleri okuttukça, yani bizim emek öğretilen ve etrafımızda gördüğümüz hayat başka, manevi hayat başka. Bu manevi hayatın başka bir alem burası. Başka esrarı var. Ya insan Allah'a tevekkül etti mi Allah yardım ediyor. Ben yaparım, ederim sandığı zamanda ayağa takılıyor efendim. Başı beladan kurtulmuyor, sıkıntılardan kurtulmuyor. Allah'tan gayriler isteyince eline bir şey geçmiyor. Allah'tan isteyince murakibe ediyor. İda eradallah infat kadağıhi ve kaderihi selebe nevil ukuul ne nevil hatta yünfiz fihim kadağıhı ve kaderihı ve iza kada emrühü ilehim ukuulahum ve vaka atil nedametü Hiceti Enişvadi Allahu ve Hz. Ali Efendimizden rivayeten gelmiş bu hadisi şerif Efendim diyor ki konuş aşağı yukarı deminki konunun aynısı, aynı manayı terçinleyecek bilgi kazanacağız burada da. Manasını şöyle kelimelerini söyleyelim. İza erâdâ Allah'ın infâle kallâihî ve kaderi. Allah kazasının kaderinin infazını yerine getirilmesini murad ettiği zaman selebe zevîl ukûlî ukûlehû. Akıl sahiplerinden akıllarını alır. Selveder. Selveder akıllarını akıl sahipleri deli değil akıllı tedbirli bilgili görgülü mütedris adam onun aklını alır hatta yuni feze fihim kaza ve kaderu kazasını kaderini onların üzerinde infaz edinceye yerine getirinceye kadar akıllarını alır feza e, mada emruhu işi yerine gelirse hükmü geçince efendim ile git okula akıllarını geriye ihsan eder ondan kafalarına ve baka kim nedameti? Hay Allah! Çuh be! Bilmem ne filan. Nedamet artık başlar. Pişmanlık başlar. Hay Allah! Fırsatı kaçırdık. Şöyle oldu, böyle oldu. Fırsatı kaçırmadın. işte Allah göstermedi. Olmadı. Yani nasip olmayınca olmuyor. Kada ve kader. Kada hükmetmek demek. Yani mesela iki kimse karşına geldi. Bir onu dinledin, bir onu dinledin. Sen haklısın, sen haksızsın dedin. İkisi arasında hükmetsin. Buna kaba deniliyor. Efendim, bunu yapana da kadu deniliyor. Hükmeden. Yani hakim manasına. Kader de bir şeyi bir ölçüye göre efendim yapmak, takdir etmek manasına geliyor. allah Teala hazretleri işleri efendim şöyle olsun diye buyurmuş, hükmetmiş o kazası efendim e, mukadderatı takdir edilmiş. O da kaderi Efendim, bunlar hakkında ilmi hal kitaplarında, ilmi kelam kitaplarında detaylı, efendim çeşitli fikirler şeyler var. Allah'ın takdiri, Allah'ın hükmü, Allah'ın kazası, Allah'ın mukadderatı, kaderi, alın, alın yazısı yani Türkçe söylediğimiz sen şey, al, alının yazısı diyoruz buna. Bu böyle belli, bunun böyle olmasını yani alın, alın yazısında olması gerekli işi olmasını murad ettiği zaman Allah adam akıllı, tedbirli, uslu her bakımdan tamam münasip yetişmiş ama onun akını o anda alır. İşini, hükmünü mukadderat yerini buluncaya kadar iş bittikten sonra aklı tekrar yerine gelir, hatırlar, aklı başına gelir, tüh vah der bilmem ne der, pişmanlık der Allah öyle hükmette ondan. Onun için olmuş şeye olmuş şeye Öyle pişmanlığa vesaireye lüzum yok, efendim fırsatı kaçırdık bilmem ne, nasip değilmiş de onda Ama olacak şey için düşünürsün, taşınırsın, efendim tedbirini alırsın, sevap. O çalışmaları yaparsın, helalinden kazanmak için. Men amene bil kaderi, emine minel kederi demişler. Men amene bil kaderi, emine minel kederi. Kadere inanmış olan insan kederden, üzüntüden emin olur, üzülmez. Neden? Allah'ın hükmü böylemiş. Ne yapalım? Bak, akıl da para etmiyor, tedbir de para etmiyor. Akıllının aklını o anda başka yere kaydırıyor veya alıyor. Gözlü, gözü gören insanın gözünü çareleri görmek konusunda kör ediyor, göstermiyor, işini yapıyor Allah Azze ve Allah-u Hazretlerinin buyruğu neyse o olur. O bakımdan olmuş şeye Allah'ın mukadderatı böyleymişler insan şey yapar, müsterih olur yani kedere düşmez. İnançlı insan kedere düşmez. Allah'ın kaderi böyleymiş der. İşinde insan imtihan olur eşinde imtihan olur, evliliğinden imtihan olur çocuğundan imtihan olur Efendim kendisi bir büyük laf söylemiştir oradan başına bir ceza gelir, bir bela gelir bir imtihan olur pür dikkat olacak insan, bilecek ki her şey Allah'ın hükmü kazasıyla ve kaderiyledir edebe riayet edecek, Allah'a tevekkül edecek, hata etmişse hemen istiğfar edecek, tevbe edecek aman yarattı ben hata ettim bu işte affe bu beş Sıddık Efendimiz ne yaptı kendisine bir hediye geldi attı ağzına, sonra nereden geldi bu Anladık ki meşru bir gıda değil yani iyi bir şey değil. Hemen parmağıyı da boğazını kurculatıp kustu. E, i̇nsan yediğini kusar mı? Kustu. Bu midemde kalmasın diye. Dedi ki yarattı ben bunu bilmeden yedim. Hata olarak yedim. Ama çıkarttım. Eğer midemin kıyısında köşesinde böyle biraz emilmiş varsa hani mide emiyor ya gıdaların şeyleri sen onu da affet dedi. Yani ben çabuk çıkartmaya çalıştım ama biraz da emirmiş varsa ben bunu bilmeden yaptım. Affet Ya Rabbi Yani hemen hata edebilir bir insan, bilerek bilmeyerek, hata ettiği zaman hemen affet Ya Rabbi. Tevbe Ya Rabbi diyecek. Bile bile yaptıysa bile, Ya Rabbi nefsime yenildim, yapmamam lazımdı, yapmışım Ya Rabbi. Tevbe, bundan sonra yapmayacağım diyecek. Bir daha o günahı yapmama azm diyecek Tevbe ettiğini, tevbeyi kabul ediyor. İstiğfar eyledi mi, Allah Asf diledi mi? Aslını kabul ediyor. Dua etkimi mi? Duasını kabul ediyor. İşte bunlar bizim elimizde imkan. Elimizde ne imkanı var? Tevbe imkanı var. İstiğfar imkanı var. Dua etme imkanı var. Başka? Tevekkül. Tevekkül var. Sana dayandım ya Rabbi. Sana tevekkül ettim ya Rabbi diyecek. Yapacağı işte Allah'a dayanacak, korkmayacak. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete rağm ol. Üç kaide söylüyor Mehmet Akif rahmetti. Allah'a dayan Yani Allah'a tevekkül et. Allah'a tevekkül et. Sahih yani vazifen neyse koşturmaktan geri durma. Tembel durma. Efendim demişler birileri bak biz burada evimizde duruyoruz. Evimizde duruyoruz. Allah kafamıza rızke getiriyor, koyduruyor. Bak biz hiçbir şey yapmadan ona kızmış evliya Allah. Demişler ki siz siz evliya olsanız efendim şu peygamberlerin ya hayatı gibi yaşarsınız. Sahabe-i kiramın hayatı gibi yaşarsınız. Onlar böyle tembel, dur tembel durmadılar ki, şahit ettiler, çalıştılar. Yani sahabe-i kiramın hayatını hep okumamız lazım. Onların Müslümanlığı anlayışı çok güzel olduğundan, onlar Peygamber Efendimiz'in talebesi, oradan yetişmiş olduğundan onlar hiç boş durmadılar, öyle tembel oturmadılar. Hazreti Ömer'in hali ortada. Ebu Bekri Efendimiz'in hali ortada. Hepsinin çalışmaları ortada. Civa gibi. Her birisi cevval, çalışkan, atılgan, bütün ayetleri okuyunca gözleri yaşaran, hemen anında tedbirini alan, koşturan, çalışan insanlar. Kimisi vali, kimisi komutan, kimisi mücahid, kimisi asker. Hiç boş durmamışlar. Allah'a dayan, sahi yasar ol. Allah'a dayan, gayret ve kuvvet çalışmaya e, sarıl, hikmete rağm ol. Hikmete kendini teslim et. Hikmeti kabul et. Hikmetin kıymetini bil, hikmetin gösterdiği yolda yürü. Hikmet ne demek? Her şeyi yerli yerinde, asla basirete, efendim, dine, ilme, irfana Allah'ın rızasına uygun yapmak demek. Hadise de hikmet derler. Efendim, böyle e, akıllıca yapılan şeye de hikmet derler. Üçüncü hadis şerifse gene konuyla ilgili olacak, müslüman kardeşlerim. O da öyle rast geliyor. <gülüyor> İla eradallahu kabda ruhi abdin bi ce'ale calelehu biha haceden. Bu da uzun kaynaklar göstermiş. Gümüşhane hocamız Buhari'de var, efendim. Daha birçok yerlerde var, efendim. Kaynakları göstermiş. Ee, Ebu Kurre el-Huceli efendim veyahut Urve radıyallahu anhumdan veyahut Cündüb veya Cündeb Radiyallahu Ta'ala üç tane e, Raviden rivayet edilmiş. İza irade Allahu kabde ruhı abdin. Allah Celle Celaluhu bir kulunun ruhunu kabz etmeyi yani ölümünü Ruhunu kabsetmek ne demek? Ver bakalım ruhunu artık. Yani Yaşadığın yeter demek. Canını almak demek yani. Bir kulunun ruhunu kaps etmeyi Allah murad etti mi? Bir artın. Filanca yerde ölsün diye murad etti mi? Kütahya'da ölsün. Konya'da ölsün. İzmir'de ölsün. Hicaz'da ölsün. Nerede yani? Ölümünü nerede murad etmişse? Ce'ale lehu biha haceten ce'alellehu biha haceten o kimseye o toprakta bir iş çıkarttırır oraya gider adam bir sebep olur durup dururken efendim, kalkar oraya gider orada olur çok böyle ibretli şeyleri bazen yazıyorlar gazeteler filan gemi batmıştı fırtınadan İzmit'ten görcüye giden gemi batmıştı yüzlerce insan boğulmuştu fırtınadan bir gemi. Şimdi o gemide tabi bizim kardeşlerimizden de boğulanlar olmuş. Allah rahmet eylesin. Kurtulanlar olmuş. Yüzme, yüzmek sayesinde kurtulan ihmanımızdan da bazı kimseler olmuş yani. Allah kimisinin yaşamasını murad ediyor, kurtarıyor. Hatta birisini de kurtarmış o. Yani yüzmüş kendisi kurtulmuş, birisini de kurtarmış. Bazen böyle oluyor, bazen de Ölmesi gerek. Kader, mukadder olan da ölüyor. Şimdi gemiye girmiş, oturmuş birisi. 10 dakika var. Geminin kalkmasına. <gülüyor> Aman demiş, kırtasiciden 10 dakika var, şurada hemen gideyim. Kalem alayım, defter alayım. Yarın hoca ders verdi. Efendim, onu yapmam lazım. Dostu kağıdı alayım. Neyse yani. Gemiden çıkmış, 5 dakika varken daha yani çabucak almış, geri döndüğü sırada kaptan izleyen fazla diye vaktinden evvel gemiyi kaldırmış. <gülüyor> Tepiniyor kenarda. Çamdan içeride kaldı, efendim bilmemişti, binemedim vapura bilmem ne filan. Ya bak Allah seni ayırdı. Allah seni geminin içine oturmuşken senin yaşamakmış kaderin. Allah seni dışarıya çıkarttı, sen burada tepiniyorsun. Gir, girip de boğulacak mısın sen? Ayırıyor Allah. Kimisi de en son anda gemi tam böyle bağlamı çözülürken aman dur memur bey bilmem ne filan cump atıyor en son anda. Gemiye. O, seviniyor oh iyi kaçırmadım gemiyi filan. Ne gemiyi kaçırmadın? Eceline gidiyorsun işte Allah seni orada canını almayı murat etmiş. İşte bu da hayatın ölümün esrarı. Bu da ölümün esrarı. Adam Konya'ya alışverişe gidiyor veya Mevlana Hazretleri'ni ziyarete gidiyor vefat ediyor. Veyahut Hicaz'a gidiyor, ömreye gidiyor. İnnâ ve inna ileyhi râcivîn. Bakıyorsun vefatlar geliyor. Nasıl yani. Allah öyle murad etmiş oluyor. Şimdi bir insanın rızkı, eceli, nerede öleceği, bu Allah'ın hep bildiği yazdığı kader, mukadderat, alnının yazısı yani. Hindistan'da ölmeyi murad etmişse, Hindistan'dan bir davet çıkar, oraya gider. Şimdi ben... Ben coğrafya kitaplarında görüyordum şeyi, Avustralya'yı. Ne param yeter, ne aklımın köşesinden geçer Avustralya'ya gitmek. E bize oradaki arkadaşlarımız çağırdılar, aman hocam, konferans var, üniversitede eğitim var, seminer var bilmem ne. Gelemem, edemem, e kalkıyor gidiyor insanlar. Yani eceli oradaysa, diyecekler ki Esat Hoca Avustralya'ya gitti, işte vefatı oradaymış mesela diyecekler, öyle olacak ama hayat nasip varsa burada geliyor insan, tekrar burada şey yapmış olabiliyor. Allah cümlemizi sevdiği bir kul olarak sevdiği bir kul olarak sevdiği bir işi yaparken hayır üzerindeyken canımız alsın. Yani Allah saklasın, kumarhanede efendim, kumar oynarken fenalaşmış, ölmüş. Veya umumhanede ölmüş. Allah saklasın. Veyahut efendim meyhanede içerken çatlamış e, bunlar da bir ölüm işte bir de güzel yolda Kabe yolunda cami içinde abdestliyken, oruçluyken efendim Kur'an okurken bizim bir arkadaşımızın babası Kabe'de hatim okurken hat, hatim sürerken ölmüş bir fenalaşmış efendim. yani altı saatte filan hatim indirebiliyormuş hızlı böyle okuyabiliyormuş Okurken, okurken, okurken asmi tamamlarken gitmiş.